Açık Gazete Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete'de bir erken saatte bir köşe programcımızı konuk olarak alıyoruz. Dün konuşmuştuk Ali Bilge ile Mısır'a, e, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana Mısır'la olan Türkiye'nin ilişkileri, daha doğrusu Türkiye'den Mısır nasıl e, görülüyordu, anlaşılabiliyor muydu, anlaşılamıyor muydu? Biraz bunu konuşmak üzere Ali Bey'le sözleştik. Günaydın Ali Bey. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Merhaba. Ee, evet Ali Bey, e, saat 9'a 5 kalaya kadar bunu sürdürebiliriz. Bir 5 dakikalık da arada şey programımız olacak 9'a doğru. E, ekoloji hareketleri, ekoloji gündemi. hareketleri gündemi orada da Taksim Parkı'nın iptal kararını yorumlamaya çalışacağız bir hukukçuyla. Evet bu başlayalım. Evet lütfen başlayalım. Siz dersinizi çalıştınız. Sonra söyleyeceğim toparladığımız kaynakları. Ee, Türkiye e, Mısır'daki e, haklarından Lozan'da tamamen e, vazgeçiyor. E, onunla başlayayım daha evliyatına girmeyeyim. 1923 Cumhuriyet Nilanı Lozan'ın takip bu haklardan tamamen vazgeçmesi e, 1926 yılında ilk diplomatik ilişkiler e, kuruluyor. Ama bu diplomatik kurulması kurulmasıyla birlikte aslında bazı sorunlar da beraberinde geliyor. Zaten Cumhuriyet tarihi boyunca Mısır'la Türkiye'nin Mısır'ı çok iyi anladığı, ona göre politika yönetleri geliştirdiği, politika ürettiği kanısına kapılmıyorsunuz zaten. Çünkü inişli çıkışlı, sancılı bir süreç olmuş bu dünyada. Cumhuriyetin hemen ilanını müteahhit. Tabi halifeliğinin de kaldırılması bir halifelik sorununu getiriyor. O zamanki Mısır Kralı Fuat halifeliği istiyor. Bu arada bu halifeliğin kaldırılması nedeniyle iki ülke arasında ilk problem bundan dolayı gerilim başlıyor. Ayrıca saltanatın kaldırılması ve eski yönetimin unsurlarının mali yüzey delikler ve o kişilerin yurt dışına sürgün edilmesi sonucunda bir kısım e, sürgün edilen Türkiye Cumhuriyeti e, vatandaşları e, Mısır'a yerleştiler. Orada bir takım yayınlara falan başlıyorlar. Bu da bir ilk zamanların e, gerilimli e, konularından bir tanesi. Çok ayrıntıya girmeden bu başlıkları e, vermek istiyorum. Dolayısıyla e, ilk şey, sonra işte e, yine e, Atatürk'te kral puaat arasında. E, Karşılıklı e, yani, Kral Fuat'ın doğum gününü kutlamamaması nedeniyle çıkan bir sorun var. İşte bunun üzerine e, Kahire'deki Türk iletişimini verecek resetsiyonlara e, göndermiyor e, bürokratlarını ve politik bir e, yöneticilerini Kral Fuat. İşte e, sonra karşılıklı mahke, karma mahkemeler sorunu 1929'da bir problem oluyor. E, bundan dolayı bir erginlik oluyor. İşte bu Mısır'da Türk vatandaşlarının özellikle mallar, o dönemde eski Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının üstünde işte bu bağlamda bir ortak mahkeme kurulması yani Mısır kabul etmiyor. Burada bir sorun e, çıkıyor. Yine hepsi gerilimli elçilerin bekletilmesi e, istihgal edilmesi birileri var. Ama e, 30'a geldiğimizde 1930 yılında çok farklı bir başlıkla gerilimle karşı karşıya gidiyoruz. Türkiye'nin 1930 yılında Mısır'la en önemli gerilim, gerilim noktalarından biri. Afyon üretimi, Türkiye'nin afyon üretimi Mısır'la Türkiye arasında müthiş bir Gerçi Türkiye'nin o yıllardaki afyon üretimi bütünüyle tüm o zamanki Birleşmiş Milletler'in karşısında olan Milletler Cemiyeti'nin de konuşuluyoruz. Ve e, Mısır ve Birleşik Devletler Türkiye'nin afyon üretmesini e, çok ciddi şekilde eleştiriyorlar. Özellikle Mısır diyor ki, yani e, senin ürettiğin şeyleri bizim, <gülüyor> benim ülkemde satılıyor. Bunun için raporlar hazırlanıyor. O zamanki mahta hatta inanılmak e, yayınlar yapılıyor. E, yani e, karşılıklı, e, e, şiddetli bir gerilim afyon üretimi ve Türkiye'nin uyuşturucu madde ticaretinde oynadığı rol ve burada da e, Mısır'cı e, bir pazar olarak seçmesi, e, şiddetli bir gerilim kaynağı olarak 1930 yılında iki ülke arasında e, cidden e, ciddi bir e, gerilme sebebi etkiliyor. Ondan sonra e, tabi bu uluslararası bir sorun o devirde. E, bu koyulan tepkiler üzerine işte e, sonra e, işte hem Milletler Cemiyeti'ne Türkiye'ye bir e, Söz veriyor yönetimle ilişkin düzenleme ve mozait dağıtma ile ilgili hususları. E, bu konu öyle bir geçiyor. E, 32 yılına giriyoruz. <gülüyor> yani çok kişinin bildiğidir bu. E, işte, 32 yılı 29 Ekim törenlerinde e, Mısır elçisi sesle giriyor e, Ankara Palast'a yerlen ye. e, Atatürk çok sinirleniyor bu işi ve elçilik yani teslimiyle düşürüyor yeri. Ondan sonra büyük bir diplomatik skandala buluyor. İşte buraya manla giremezsin diyor. Elçi kendi ediyor. Bir e, tarihe tesadüf olarak geçen bir gerilim e, yaşanıyor. İki ülke birbirlerine motlar veriyorlar. Ne, yani, o, ne e, olarak geçiyor tarihe dediniz? Fes? Fes, fes sorunu. Yani, fes e, yani bir toplantıda yani. yani tören yemekte işte sepsiyorum. Daha küçük <gülüyor> e, tesdi gelen bu elçisinin eliyle tesini düşürüyor, yani böyle acayip de hadise oluyor. Ondan <Gülüyor> sonra bu da iki ülke hem il, zaman zaman bu gerilimler işte İngilizlerin adanızda girmesi gibi e, işte yumuşatılıyor. Sonra 33 yılında işte yine bakır malları etkisi başladı Mısır'da. Çok fazla e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının emniyatı var. Aynı zamanda Mısırlıların Türkiye'de emniyatı var. Bunların gelirleri <gülüyor> yine hapishane, mahkeme sorunları e, ciddi bulunanımlara sebebirtiliyor. Ama 34'ten sonra iki ülke e, bu tür gerginlikleri yaşamamaya başlıyor. E, ve nedeni de yani Akdeniz'de İtalya Musalini'nin tehditleri Türkiye'yi yakınlaştırıyor bu e, içerisinde. <gülüyor> Aslında yani bölgede e, Türkiye, yani Cumhuriyet'in ilanlarını takip e, açıkçası e, Orta Doğu'yla, Arap dünyasıyla e, son derece ilgisiz e, kalmıştır. Bütün ünlüleri değerlendirdiğimizde yani bir takım diplomatik ilişkiler kurulsa bile bu dünyaya sırtını tamamen e, çevirmiştir. Ee, ta ki e, 1945-50 yani e, İngilizyen Savaşı sonrasına ve de e, Demokrat Parti zamanına kadar e, kabaca 1923 ile e, 50 arasında e, böylesine e, çok e, ilişkinin olduğu ama ilişkinin de 37 30 bir dostluk anlaşması yapılıyor. Konuştuğumuz dünya sözü, ama bu dostluk anlaşması ve e, 34'ten sonra e, birbirlerine yetişmemesi yani e, temellediğini e, aktığımızda, e, İtalya şirketinin e, Musul'un Yani Musul'un Türkiye'den de toprak istemişti e, 30'luk yıllarda. E, bu bağlamda bir tehditin e, birbirlerini yakınlaştırdığı anlaşılıyor, ama. Yani iki tane başak ülke olarak çok da iyi, e, çoğun ilişkiler var ama e, çok iyi değil. Zaten Türkiye'de tamamen sırtını bu e, bölgeye dönmüş bir portugun evet, Oysa bu arada evet. ben de ufak bir parantez soru sorayım. E, yani evet. e, ilgi e, alanı radarının altında kalması Türkiye'nin tabir caizse Mısır'ın e, Türkiye'nin radarının altında kalması... Biraz da yanlış gibi geliyor insana çünkü özellikle İngilizlere yani Britanya'ya karşı bağımsızlık mücadelesini verip kazanan da ilk önemli ülkelerden biri Mısır. Aslında i̇şte o açıdan da dikkatini çekmesini. Efendim? Türkiye'nin hemen sonrasında bağımsızlık kazanıyor yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonraki bölgedeki bağımsızlık kazanan bir ülke. Evet o açıdan da daha büyük bir aralarında ilgi olması özellikle Türkiye'nin de bu açıdan işte egemenlik bağımsızlığına ve emperyalizm denilen kuvvetlere, batılı kuvvetlere karşı da başkaldırı çok yaygın bir söylem olduğu için daha ilgi duyması gerekirdi ama o Öyle olmamış anlaşılır. Yani aslında e, şey tabii e, bu Türkiye'nin işte modernleşme çabası e, özellikle daha sonra e, derbeçilerin başı olan neçif tarafından zaman zaman bile getiriliyor. Hatta yani Mısır'ın e, seküler partileri örnek aldıklarını belirtiyorlar ama çok başak bir e, rol model olmuyor. Yani evet. e, bunun e, nedenleri şey yapıldı ama böyle bir yakınlaşmak zaten bu dünyaya e, Türkiye Cumhuriyeti de son derece ilgisiz kalıyor. Yani tam e, değilse aslında bu çok uzun süredir bir ilgisizlik. E, ama işte Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte biraz daha e, aralanıyor. Onun da e, yaşadı ondan sonra süreçte e, sevgili Mahmut, rahmet, Mahmut İker'den Nin anılarından e, edindiğimiz bilgiler çerçevesinde e, aktarmaya çalışacağım. E, bir kerede e, Türk e, ve Türkiye Aydın e, hareketinin e, önemli isimlerinden biridir. 12 Eylül e, mahkemelerinde Barış davasından yana, e, yargılanmıştır ve Barış, barış Derneği'nin de e, dünyada barışı savunan. Halkalardan biri olan Türkiye Barış Derneği'nin kurucularından ve başkanıdır. Ee, geçenlerde devral kaybettiğimiz rehah İslam'da e, onlardan biriydi e, 12 Eylül e, Barış Derneği'nin e, tüm üyelerini uzun yıllar e, hapishanelerde huy e, e, Mahmut Bey e, 1950 yılında Mısır'a başcaht olarak atılıyor. Ee, ve e, bütün bu önemli e, ateşli günleri de panik oluyor. E, Mısır atandığında e, tabii Dışişleri Bakanı o dönemde Fuat Köprülü. Fuat Köprülü, Demokrat Parti'nin ilk Dışişleri Bakanı ve aslında kafasını e, Orta Doğu'ya döndüren ama, e, bir ilk isim e, Fuat Köprülü oluyor. Ee, Fuat Köprülü bu taraflara önem verme e, e, yönelik bir bakış açısı var zaten. E, o bu ilgisizliği biraz kapatmak istiyor. E, bu bağlamda e, o dönemki büyük geçiş e, Şevket Fuat geçişi diye ünlü tanıtımının e, yöneticilerinden başlarından geçişlerde Fuat başını aldı. E, Şimdi bu sakin bir Nısırlıların e, 1841 yılında Osmanlı yenildiğe uğrattığı bir müzik savaşı vardır. Çok ayrıntıya girmiyorum. E, zaten Sırlıların kazandığı hayatlarındaki tek zafer Osmanlılara karşı verdikleri 141 e, savaşı. Bunun nedeniyle bir anıt dikilecek Tahir'e e, işte Bu anıtın dikilmesi yine bir problem oluyor iki ülke arasında. E, işte o anıtta o, o zamanki bağlı bulundukları yani e, yarı özel bir ilişkisi vardır Mısır'ın e, Osmanlı'yla ilişkilerinde e, e, bu savaşın şeyin aferini simgeden şeylerin, e, plaketlerin kaldırılması e, ve kaldırılması üzerine bir sorun yaşanıyor. Ama e, müzik savaşı tek vaferleri olduğu için şeyi engellemiyor. Daha sonra e, enteresan bir yeni bir ülkeye çarpılıyor. Büyükelçi Hulusi Fuat Tugay, ee, o da yine Osmanlı Paşalarından müşir Fuat Paşa'nın oğlu. Son derece seçkin bir Osmanlı Diklomasisi örneğin Cumhuriyeti e Devleti'nin örneklerden birisi. Yanlış ilginç bir atama bu. Ee, atama yaparken elçi de e, pek istememekle birlikte elçinin eşi o dönemin kralın e, kuzeni yani e, e, enişte e, <gülüyor> elçi olarak atılıyor, belirli dolayısıyla yani e, oradaki mal varlıklarıyla raleet e, ailesinin mensup bir kişi e, Türkiye Büyük İttifakının eşi oluyor e, bunun önce sempatik durumları olsa da bir süre sonra e, bazı problemler e, yaşanmaya başlıyor ki ta ki bu e, şeye kadar geliyor e, 1952'de e, Nisibin. General e, Muhammed Necip'in yani Nasır'ın da içinde bulunduğu 2000 başındaki e, tek general e, bu subayların yaptığı darbe ve sonrasında özellikle e, Türkiye ile olan ilişkilerde e, büyük problemler yaşanmaya başlıyor. Arap, Çünkü, e, Arap e, Milliyetçiliğinin e, Nasır, e, Abdül Nasır, e, Cemal Abdül Nasır, Arap Milliyetçiliğinin en önde gelen isimlerinden biri olarak. Biri. Evet, e, bunu Batı kabullenmekte ve şey yapmakta çok evet. büyük zorluk çekti tabii bağımsızlıktan. Hayır şöyle dinler. Ömer Bey, aslında e, bu tabii 52'deki operasyon, Mısır'daki bu darbe. Ee, o dönemde e, bir nüfus savaşı var e, Ortodoru'da İngilizlerin yerini Amerikalılar almaya başlıyor İngiliz ve Fransızların. Dolayısıyla aslında e, Nasır e, ya Necip ve Nasır ekibi ilk şeyde Birleşik Devletler tarafından e, ziyadesiyle destekleniyor çok uzun süre destek buluyor. Hatta öyle ki e, o dönemin Amerikan Büyükelçisi yetisi Adnan çok yakın bir arkadaşıymış. Ee, bizim olanlar diyor, algılsıyor yani ve bunlar Amerikan Büyük Eşiğimden çıkmazlarmış ve sürekli de Büyük ile istişarede bulunurlarmış. Hatta nasır bir gün diyor ki biz Amerika ile ortada diyor. Ve ayrıca var İngilizlerin bölgedeki bir süveyş meselesi var. Süveyş'te biliyorsunuz amerika Birleşik Devletleri İngilizlerin karşısına çıkıyor. Evet. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki o Ortadoydaki İngiltere'nin gücünden Amerika'nın gücüne geçiş süreci içerisinde e, böyle birleşmenin Kar karşılıklı birbirinin e, karşı karşı karşıya kaldığı durumlar e, çok gerilimli eşitler söz konusu olmuş. Doğru evet da, yani Sıveş kanalı Sıveş kanalının e, millileştirilmesi e, üzerine zaten işte Eden Anthony Eden e, Birleşik Krallık Britanya'nın ...işgali söz konusu oldu... ...ve püskürtüldü sonra... yani evet, o yüzden... ...Ortadoğu'nun yani kahramanı evet. oldu. Evet. Yani... ...başlangıçtaki ilişkilerde... ...ama bizim büyük elçimiz... E, biraz da tabii yani... ...kralın eniştesi, karısı... ...kralın kuzeni falan... ...bu durumlar... E, ...etkilidir ve... E, ...İngiliz... E, e, ...görüşüne baskın... E, ...yakın bir tutum izliyor. Bir e, bütün politiklerde e, genç baylara e, İngiltere'nin e, e, yanında İngilizlerle baş edemezsiniz diyor Tugay elçi. Evet. Bu tabi merkezli şey arasında bir takım problemleri e, sebebiyet veriyor. E, hatta yani e, bizim büyük elçi e, Nasır'ın elimi bile sıkmıyor. Bu müthiş bir e, Türkiye karşı zaten. Birikimde olan e, tepkiyi daha da vücuda çıkarıyor. İş öyle noktalara gidiyor ki, bu yine şeyle geçeceğim. E, Büyükelşi, e, istenmeyen kişi, tansiyon olan ilan ediliyor. Ve hatta dünya tarihinde bile, e, yani hem böyle istenmeyen kişi ilan edilme durumlarında bile diplomatik hakları çerçevesi e, içinde ülkeyi terk eden, buna e, o haklar dahi verilmiyor. O bir süreç Biz Mahmut Bey bu arada birinci başkatik e, sonra müsteşar olarak ikinci adam yani ikinci adam bütün bu süreci eee yakından e, takip ediyor. Evet, peki ee, biz bir işte. dakikamız kaldı. Yani şeye ne diyeceğiz? Bu çok inişli çıkışlı ve kopukluklarla dolu bir ilişkisi var olmuş Mısır'ın. Yani bu yeni durumlarda şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi ve özellikle Erdoğan destekliyordu Mursi kuvvetli. Şimdi bir cümleyle nereye doğru evrilebileceğini düşünüyorsunuz bu ilişkiler çerçevesi içinde Türkiye-Mısır ilişkilerini? Takra, yani Türkiye gerçekten böyle e, inişli çıkışlı e, istikarsız bir mısır e, şeyi götürülmüş durumda. E, burada da şimdi yani bu duruma baktığımızda bu hükümeti tanımaması lazım, elçiyi çekmesi lazım, değil mi? Yani ya da burada bir kepçe vermesi lazım. Siz e, derbini alamıyorsanız, evet. e, ona karşı bir tutum almak durumdasınız. Ama e, yani Türkiye'nin Son dönem orta doğuda e, bir ittifakı bağlayıcı hiç e, yok yok ile ilişkiler değil, Suriye'de iç savaş var. Mısır'da e, durum böyle ki bunlar en önemli ülke Mısır. şimdi e, dolayısıyla bence yani buru bu, bu ilişki çıkışlı istikrarsız süreci bir, bir eklenme gibi geliyor bu mesele. Yani ben ilişkileri kimiyle kopartabileceğini sandım. Ama şöyle de bir durum var. Sonsuz, yani çok kısalttık bu süreçleri. Mursi iktidara geldiğinde Erdoğan işte son derece büyük bir şeyle Mısır'da karşılandı. Mursi de buraya geldi. Ama daha sonraki süreçte özellikle Filistin meselesinde Araplar özellikle Mısır Erdoğan'ın bu konuya bu kadar dahlini engellediler. Yani şu e, Musi'ye karşı olan darbe öncesinde e, Musi Erdoğan ilişkisi hep dostane gibi gözükse de Erdoğan'ın Orta Doğu'daki pozisyonunu e, o e, zikredilen konumun dışında daha edilgen bir pozisyona geçtiğini e, çok net görebilirsiniz. Ne? E, Arap dünyası da e, Erdoğan'ın orada pozisyon alıp belirleyici olmasını istemedi. Mursi daha ön plana geçti. Bakalım nasıl şey. Evet. Önümüzdeki dönemde e, tartışmalı giriş e, çıkışlar e, söz konusu olabilir. Öyle evet, e, takip etmeye e, çalışacağız. Ben <gülüyor> çok konuşacaklarmı konu evet, ha? Evet. E, bu burada arada bitirmek e, durumundayız. Peki çok teşekkürler, teşekkürler Ali Bey görüşmek üzere. Açık gazde.